Kişi sırlarını neden ifşa eder? Emre acar. Her şeye bir sebep kılan Allah'a hamd, Rasûlüne, ailesine ve asabına sarat ve selam olsun. Ey iman edenler! Allah'a ve Rasulüne hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin. Enfâ Suresi 27 Hayatımızda her şeyin cereyan edişi bir sebebe bağlıdır. Hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. keza insanlar sırlarını ifşa ederken durduk yere bu hataya düşmüyorlar. Kişi mutlaka bir sebebe binaen bunu yapıyordur. Peki sırlar neden ifşa edilir? Bu sebepleri başlıklar halinde Rabbimin takdir ettiği kadarınca aktarmaya çalışacağım. 1- Sırrın ne olduğunu bilmemek. Dava arkadaşım. Her meselede önce ilim elzemdir, ilimsizlik ıslahı siler, ifsadı meydana getirir. Sır meselesinde de en büyük sıkıntı, sırrın ne olduğunun bilinmemesidir. Veya sırrın, başkalarına söyleme sakın diye tembihlenen şeydir şeklinde yanlış, kısır bir tanım üzere bilinmesidir. Daha da kötüsü sır kavramının, televizyonda ve internette yayınlanan dizilerin, yazılan kitapların ve romanların vermek istediği ideoloji üzere algılanmasıdır. Bizim milletimizin televizyon ve internet müptelası olduğu malumumuzdur. Bilgi adına her şey buralardan öğrenilmektedir. Müslümanlar bile istihbari bilgileri, gizlilin yöntemlerini, siyaset gibi konuları öğrenmek adına CIA'nin, Avrupa'nın, tağutların yaptığı filmleri izlemektedir. Bu amel yanlış olmakla beraber, tağutların Müslümanların üzerine kurduğu bir tuzaktır. Medyayı elinde bulunduran düşman, bu tür programlarda dini kavramların içini boşaltıp, kendi istediği gibi doldurmaktadır. Her kavramda olduğu gibi sır kavramı da boşaltılan kavramlar arasındadır. Müslümanlar sır ve gizlilik meselelerini yapılan bu programları seyrederek öğrenince, farkında olmadan sırları gizli tuttuklarını zannederek ifşa ettiler. Bu nedenle sırrın ne olduğunu doğru yerden, doğru şekilde öğrenmek elzem oldu. Aksi halde farkında olmadan sırlar ifşa edilir. 2. Eğitilmemiş fıtri korku Korku fıtri bir duygudur. Fıtri olan duygular mutlaka Kur'an ve sünnet çerçevesinde eğitilmelidir. Bu duygular, İslam'ın istediği şekilde eğitilmediği zaman, kişi helaka götürür. Korku da bu duygulardan bir tanesidir. Mutlaka terbiye edilmelidir. Terbiye edilmeyen korkunun, birçok alanda zararı olduğu gibi, sır meselesinde de Müslüman için tehlikeleri vardır. Korku karşısında sır, emanet, iman, dava gibi birçok şeyden taviz verme, Hatta vazgeçmez söz konusu olur. Dava arkadaşım, sana Hatip bin Ebi Belta'nın radyalla anın mektubunu hatırlatmak isterim. Hatip bin Ebi Belta, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem asabındandır. Hatip, kureşlere mektup yazarak Peygamberimizin Mekke üzerine yürüyeceğini bildirecekti. Yazdığı mektubu bir kadına vererek kureşlere ulaştırmak istedi. Kadın saçının arasına gizleyerek yola koyuldu. Bu sırada Allah Sübhanehu ve Teala bu durumu vahiy yoluyla peygambere sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Peygamber Ali ile miktadı radiyallahu anhüme görevlendirerek o kadından mektubu alıp getirmelerini söyledi. Onlar da kadını hah bahçesinde yakalayıp mektubu ondan aldılar. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Mektup Hatip bin Ebu Belta'dan Kureşlere diye başlıyordu. Peygamberimiz Hatip bin Ebi Belta'yı çağırdı ve Bu nedir Hatip diye sordu. Hatip Ya Resulallah, acele karar verme. Ben Allah'a ve Resulüne iman eden bir müminim. Dinimden dönmedim. Ben Kureşlerden bazılarıyla akrabalık ilgisi bulunan birisiyim. Hiçbir zaman onlardan olmadım. Benim onların arasında ehlim, yakınlarım ve evladım var. Onların arasındaki bu yakınlarımı koruyacak kimse de yoktur. Seninle beraber olan muhacirlerin çoğunun orada yakınlarını koruyacak kimseleri var. Benim böyle yakınlarım olmayınca Kureyşlere yardımda bulunmayı ve bu yolla yakınlarımı korumalarını istedim, dedi. Kısa bu şekilde devam etmektedir. Kısa da olduğu üzere hatıp, ailesinin can ve mal güvenliği nedeniyle korkuya kapılıyor ve kureşler ile anlaşma yapıyor. Burada önemli olan Hatip bin Ebi Belta'nın, bu anlaşmada aslında peygamberin sırrını düşmana aktarmış olmasıdır. Hatip bin Ebi Belta'yı, bunu yapmaya iten sebep ise fıtri olan korkudur ve bu hepimizin özelliğidir. Hiç kimsenin bu konuda masumiyeti yoktur. Korkularımızı teskiye etmediğimiz takdirde bizler de bu hataya düşeceğizdir. Örneğin günümüzde de Müslümanların yaşadığı cezavi, işkence, şantaj, tehdit gibi korku halleri vardır. Veya Hatib bin Ebi Belta gibi ailesi için yaşadığı korku durumları olabilir. Burada kişinin sırlarını ifşa etmemesi için korkusunu önceden teskiye etmiş olması gerekir. Aksi halde belirttiğim durumlarda kişi hemen kendisine emanet edilen sırları ifşa edebilir. Bundan Allah'a sığınırız. 3- İyi niyet Güzel niyet sırları ifşa etmeye iten durumlardandır. Şeytan hiç kimseye Allah'ın emirlerine karşı isyanı kötü niyetleriyle yaptırmaz. O isyanı önce güzel bir şekilde süsler, ondan sonra kişiye telkin eder. Nasıl ki Adem ile Havva'yı, Allah'ın yasakladığı ağacı, size sizi melek yapacak ağaçtan haber vereyim mi? Allah Sübhanehu ve Teala siz melek olmayasınız diye bu ağaçtan yemenizi yasaklamıştır. Araf suresi 20. ayette böyle diyerek her ikisini melek olmak niyetiyle yemelerini, Rablerine karşı isyankar olmalarını sağlamıştır hakeza sırları gizli tutmak gibi İslam'ın bütün emirlerinde Rabbimize asi olmayı da güzel iyi niyetleriyle yaptıracaktır. Örneğin şeytan bize gelip Allah'ın, Rasulünün ve ümmetin sırlarını ifşa et ve hain ol der mi? Bunu söylemek akıl kârı değildir. Çünkü böyle söylese biz onu ve telkin ettiği şeyi inkar edeceğizdir. Bizlere iyi niyetlerle süslenmiş, Tabiri yerindeyse damardan yaklaşıp sen bunları biliyorsun ama falan kardeşin bunları bilmiyor. Yabancılardan duyacağına Müslümanlardan duysun. Hem bunlar bütün Müslümanların bilmesi gereken konular. Kardeşiniz bundan mahrum kalmasın. Hem sen kötü bir şey yapmıyorsun ki kardeşine faydalı oluyorsun. Böylelikle sen de ecrini alırsın. Bu sırrı ifşa etmek değil ki gibi güzel niyetler yaklaşarak ümmetin veya içerisinde yer aldığı yapının, bilhassa kendisinin gizli tutması gereken nice sırlarını ifşa ettirir. Dava arkadaşım, bilmelisin ki her güzel niyete itibar edilmez, edilmemelidir. İyi niyete itibar etmek ancak amelin İslam'da meşru olduğu hallerde mümkündür. Eğer niyet güzel olur fakat amel meşru olmazsa kişinin niyetine değil ameline bakılmalıdır. Örneğin günümüzde oy kullanan insanlar başımıza kötüsü geleceğine kötünün iyisi gelsin veya amacımız şeriatı getirmek şeklinde güzel niyetlerde bulunarak oy kullandıklarını söylüyorlar. Şimdi bunların niyetlerinin güzelliği amellerini meşru yapar mı? Elbette hayır. Her ne kadar niyet güzel olsa da amelin kendisi Allah'ın katında şirk olduğu için bu niyete itibar edilmez onun küfür hükmüne etkisi olmaz. Aynı şekilde sırları ifşa ederken niyetimiz iyi olsa da, yaptığımız isyanı ve hainliği meşru hale getirmez. Eğer aktaracağımız şey sır ise ve şeytan burada güzel niyetler aklımıza getiriyor, ifşa etmemizi telkin ediyorsa, bilmeliyiz ki bu şeytanın tuzağıdır. Bizi Allah katında ve ümmet huzurunda hain konumuna düşürmeye çalışıyordur. Senin üzerine düşen bu tür vehim ve tuzaklardan Rabbine sığınmandır. 4. Aşırı samimiyet ve güven yanılgısı Günlük yaşantıda samimi olduğumuz kişiler mutlaka vardır. Bu kimi zaman aile, eş, anne, baba, kimi zaman arkadaş, dost, komşu, hoca olabilir. İnsan samimi olduğu kişiye karşı rahattır. Ondan bir şeyleri gizlemeyi hoş karşılamaz. Samimi olduğu kişi onun nazarında sırdaştır. İşte bu aşırı samimiliğin verdiği rahatlık sırları ifşa etmeye iter. Evet dava arkadaşım. En samimi olduğum arkadaşıma söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim? Müslümana güvenmeyip kime güvenip bir şeyler emanet edeceğim diye düşünebilirsin. Ki çoğu Müslüman böyle düşünüp sırlarını ifşa etmektedir. Allah sana af ve afiyet versin. Öncelikle bilmen gerekir ki, samimi olmak, güven duymak ile sırları ifşa etmek ayrı şeylerdir. İslam bunları şer an ayrı ayrı ele alıp incelerken, bizlerin bunları getirip sır meselesinde aynı bağlamda gibi görmeye çalışmamız doğru mudur? Biliyorsun ki Peygamber, asabıyla bir arkadaş, dost gibiydi. Bununla beraber birbirlerine dünyada benzeri olmayan güvenleri vardı. Fakat Peygamber, bunlar asabımdır. Bunlara güvenmeyeceğim de, kime güveneceğim deyip, hangi savaşın güzergahını ve ümmetin diğer sırlarını onlarla paylaştı. Hakeza sahabe, dostum sana güvenmeyip, kime güveneceğim deyip, sırlarını birbirlerinin arasında ifşa etti mi? Geçen yazımda Enesi, radiyallahu anhı, örnek vermiştim. Samimi olduğu ve kendisine güvendiği annesi Enes'e, peygamberin işi neymiş dediğinde, o sırdır diyerek Resulullah'ın sırrını annesinden dahi gizlemişti. Eğer sırları gizlemek, Müslümanlara güvensizlik, kardeşlik ahkamını yıkma gibi algılanıyorsa, o zaman bu hatayı ilk peygamber ve sahabesi yapmıştır. Fakat ne peygamberin ne de sahabenin böyle bir hatası vardır. Bilakis şeytan bizim yaptığımız hataları, İhlas kılıfıyla donatmaya çalışmaktadır Burada şunu da hatırlatmada fayda var Müslümanlar arasında İslam sırları gizlemeyi Sadece düşmana karşı yapmayı emretmiştir gibi Bir yanlış anlayış da mevcuttur Belki de yukarıdaki hatanın varlığı Bu anlayıştan kaynaklanmaktadır Sırları gizli tutmak Hem Müslümana hem de düşmana karşı Uygulanması gereken bir menheştir Sırları muhafaza etmek sadece düşmana karşı alınması gereken bir tedbir değildir. Bu konuda gelen Nasar'ın ifadesi, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin uygulaması, ayrım yapmadan sırları gizli tutmanın gerekliliğini göstermektedir. Bununla alakalı örnekleri bundan önceki iki yazımızda vermiştim. Oraya tekrardan müracaat edebilirsin kardeşim. 5- çok konuşmak ve aşırı şaka. Dil doğru kullanılmadığında insanı cehenneme götüren organlardandır. Muaz peygambere, ''Ya Resulallah, insanlar konuştuklarından hesaba çekilecekler mi?'' diye sorduğunda peygamber, ''Anan seni kaybetsin ey Muaz, İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen şey dillerinden başka bir şey midir?'' diye, tepkili bir şekilde cevap vermiştir. Ha keza peygamber, kim bana iki dudağı ve iki bacağı arasındakini garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim demiştir. Dil niye insanları cehenneme götürür? Dilin insanı cehenneme götürmesi, çok rahat dönmesi ve muhasebeden uzak kalmasıdır. Bir şey çok kullanılır ve bakımı yapılmazsa çok hata verir. Dünyevi birçok meta böyle olduğu gibi dilde de aynı durum haktır. Çok kullanıldığı ve muhasebe ile bakıma alınmadığı için hata yapmaya çok meyyaldir. Dilin yaptığı hatalardan bir tanesi de sırları ifşa etmektir. Dili sırları ifşa eten durum ise çok konuşmasıdır. Sen de takdir edersin ki insanın kelamı bir yerde tükenecektir. Kelam tükendiği zaman çok konuşmaya alışan dil mahrem konuları dillendirmeye başlar. Hele ki hayrı konuşacak, Kur'an ve sünnet ilmine sahip olmayan kişilerde bu hata en üst seviyededir. Peygamberin insanları dile karşı uyarması, bu konunun ehemmiyetini büyütmektir. Dile karşı yapılması gereken tedbir, kontrolünü sağlamaktır. Kişi dilini kontrollü kullanırsa, dilin hatalarına karşı kendini muhafaza edecektir. Bu da muhasebe ile mümkündür. Konuşluklarım şer midir yoksa hayır mıdır diye muhasebe yaparken, şer sonucuna ulaşırsa ondan iştinab edilmeli. Hayırsa onun üzerine devam edilmelidir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunun ile alakalı şöyle buyurur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, ya hayır söylesin ya da sussun. Çok şakaya gelince bu da sırları ifşa etmeye götüren sebeplerden bir tanesidir. Şakanın kendisini İslam'da yasak olmasa da çok şaka yasaklanmıştır. Çok şakanın yalan söyleme, saygınlığı kaybettirme gibi birçok zararı olduğu gibi sırları ifşa etme zararını da meydana getirmektedir. Şaka ile sırlar nasıl ifşa edilir dava arkadaşım? Şaka ile sırların ifşası, sırları şaka konusu yapmak ile olur. Örneğin toplu bir iş yapılırken başına samimi olduğun çocukluk arkadaşın olan biri Emir sorumlu olarak tayin edildi. O arkadaşı her gördüğünde, Emir'im şunları nasıl yapalım, ne dersin bu konuda, ahi lütfen sorumlu abinize soralım deyip, Şaka yapıldığı zaman o kişinin sana sorumluluk yaptığı ortaya çıkar. Kişi bunu sırları ifşa etme niyetiyle yapmasa da karşı taraf onun şakası ile sırrın ne olduğunu öğrenmiş olur. Sırları şaka yoluyla öğrenmek düşmanın yöntemlerindendir. Senin günlük konuşmanı dinlemezken şakalarını kayıt altına özen de almaktadır. Çünkü kişiler günlük konuşmada söylemediklerini şaka yoluyla rahat söyler ve bunu sırları ifşa etmek olarak algılamaz. O zaman sırlar şakaya konu edilmemelidir. Aksaade bu sırları ifşa etmektir. 6. Ria kabul görme ve yer edinme hastalığı. Amellerde Allah'ın rızasından ziyade insanların rızasına, insanların beğenmesine itibar etmek riya kibirdir. Başka bir tabirle ihlâssızlıktır. Kibir, manevi bir hastalıktır. Bu hastalık kanser gibi, kimde bulunursa birçok amele yayılır ve yan etkisi çoktur. Sırları ifşa etmek bunlardan bir tanesidir. Ria kibir hastalığı nasıl sırları ifşa etmeye sebep olur? Şu örneği düşünmelisin dava arkadaşım. Diyelim ki kibir hastalığına yakalanmış mücahit bir kardeşimiz, cihat etmeyen kardeşlerinin yanına geldiği zaman, Normalde onun üzerine düşen sırlarını muhafaza etmektir. Fakat kibir hastalığı, mevkeni yüksek tutmak, kendini övdürmek, yer edinmek için cihat meydanında olan birçok durumu açık açık söylemesine sebep olacaktır. Bu da sırları ifşa etmektir ki vakamızda bu durumla sıklıkla karşılaşmaktayız. Özellikle de bir camia içinde aktif olan kişiler, Kibir hastalığına dikkat etmelidir. Onlar ümmetin birçok sırrını üstlenmişler ve o alanda mücadele etmektedirler. Eğer ihlasın yerini kibir almışsa onun ve ümmetin vay haline. Nerede bulunsa sırları ifşa etmesi an be andır. Ki düşman özellikle kibir, riya hastalığına yakalanmış olanları tespit etmekte, onunla irtibada geçmektedir. Bunları tespit ettikten sonra onları muhbirleştirmektedir. 7. Toplumsal iletişim Araçları İnternet, Twitter, YouTube, Facebook, telefon gibi birçok toplu iletişim aracı sırları ifşa etmede etken kurumdadır. Taht bu araçları öyle bir hale getirmiş ki, herkes bu araçlara başvurmak zorundadır. Ve şu anda insanlar bu araçları kullanmada bağımlı hale gelmiştir. Tağutun bu araçları yaygın hale getirmesinin ve insanları buna bağlamasının bir hikmeti vardır. O da bu araçlardan insanları takip etmek, oluşumların sırlarını öğrenmek ve böylelikle kendi güvenliğini sağlamaktır. Örneğin Gezi Parkı olaylarını hatırlayalım. O ayaklanmada rakamlar 1 milyona ulaşmıştı. Bu devletler için tehlike sinyalini yakan bir rakamdır. Bu olaylar Twitter üzerinde yayılmış, o şekilde taraf toplamıştır. Bu, devlet için zarar olsa da bir yönden iyi olmuştur. Çünkü birçok oluşumu Twitter üzerinden tespit etmiş ve ardından tek tek toplamaya, sorgulamaya başlamıştır. Bugün maalesef Müslümanlar bu araçları kullanırken sırları gizli tutmaya dikkat etmiyor. Örneğin kişi YouTube'da bir video izliyor. Bu videonun altına yorum yapıyor. Ama farkında olmadan yorum yazarken sırlarını da yazıyor. Misal, bir şehit haberi yayınlanıyor. Biri, o kişi şehit olmadı. Ben her gün onunla beraberim. Bu haber yalandır. Başkası, ben de falan bölgede onunla beraber kaldım. Çok iyi insandı. İnşallah tekrar gidip şehit olmayı arzuluyorum gibi yorumlar yazıyor. Bu yorumlar sırları ifşa etmek değil midir? Hakeza telefon, çağımızın en önemli, herkesin kullandığı iletişim aracıdır. Buralarda ise, ahi falan yerde şu mesele için buluşalım. Abi benim önemli olan şu işim var, hakkını helal et, gelemeyeceğim. Ahi, ümmetin toplantısı falanca saatte, mescitte gibi birçok farklı alanlardaki sırlar ifşa ediliyor. Özellikle Müslümanlar kitlesel iletişim araçlarını kullanırken, çok dikkat etmelidir. Bu araçların düşmanın elinde olduğunu, bununla insanları kontrol ettiğini unutmamalıdır. Ulaşımını bu araçlar dışında yapma imkanı olanların bu araçlardan uzak durması hem kendisi hem de ümmet için faydalı olur. Kullanan Müslümanların da davanın kuvveti ve sebatı için bu konuya dikkat ederek kullanmaları gerekir. 8. Sırrın üzerinden zamanın geçmesi İnsan için her şey ilk zamanlar daha önemli ve hassastır. Onu muhafaza etmeye daha dikkat eder. Zaman geçtikçe o hassasiyet ve önem insanın yanında azalır. Bu hassasiyet kaybolduğu zaman kişi sırlarını ifşa etmeye başlar. Belki de o meselenin ilk zamanlarda sır olduğu düşünüldüğü için bu hataya düşülmektedir. Fakat zaman geçtikçe kişinin yanında meselenin önemi kaybolsa da o mesele önemini hala korumaktadır. Onu muhafaza etmeye, her dönemde gizlemeye dikkat edilmelidir. Örneğin, adam ilk cihada gittiğinde bunu herkesten gizliyor. Aradan 4-5 sene geçince bu sefer cihada gittiğini haber vermesi bir tarafa, orada yaptıklarını baştan sona kadar anlatmaya başlıyor. Bu, sırları ifşa etmektir. Ne olursa olsun bir şey sır ise, Üzerinden uzun zaman geçse de muhafaza edilmelidir. 9. Merak duygusu Merak duygusu Allah'ın kula verdiği bir nimettir. Kişi bu duyguyu doğru yere kanalize ederse faydası çoktur. Mesela ilim hepimizin ihtiyacıdır. Merak duygusu ilme yönlendirilirse ilim bu duygu sayesinde hasıl olur. Böylelikle kişi elde ettiği ilmiyle, Rabbine görevi olan kulluğunu hakkıyla yerine getirir. Fakat merak duygusuyla kişi kendisini ilgilendirmeyen alanlara yönelirse kendine ve karşı tarafa zarar verebilir. Allah'a, Sübhanehu ve Taala'ya ve insanlara karşı sorumluluğunu unutur. Kendini ilgilendirmeyen şeylere yöneldiği için İslam'ını kötüleştirir vesaire Karşı tarafa verdiği zarar ise, merak duygusu nedeniyle çok soru sorarak, araştırarak karşı tarafın sırlarını açığa çıkarmaktır. Örneğin, adam meraklı ve bunu güzel yöne kanalize etmediği için, ümmetin çalışmalarını merak edip, medrese nerede, emir kim, kaç kişisiniz gibi kendisini ilgilendirmeyen noktaları sormaya başlayacaktır. Eğer soru sorulan kişi eğitilmemiş bir kişi ise, o da sırları farkında olmadan açığa çıkaracaktır. Bu nedenle merak duygusu da sırları ifşa etmeye sebeptir. Etrafımızda bu duyguyu yanlış yerlere kanalize edenlere mutlaka nasihat edip, merak duygularını doğru yere yönlendirerek faydalı hale getirmemiz gerekir. Evet kardeşim, buraya kadar sırları ifşa etmeye götüren sebepleri yazdım. Elbette bu sebepler bunlarla sınırlı değildir. Her dönemde bunlar değişip çoğaltılabilir. Bu, bizlerin hassasiyetine bağlıdır. Rabbim bizlere bu noktalara dikkat etmeyi nasip etsin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidiyle. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 28. sayısında yayınlanmıştır.